Herkese merhaba, 94.9 açık radyadasınız ve iklim acil programı başladı. Bu hafta türlerin yok oluşu temalı birçok haberle beraber karşınızda olacağız efendim. Konumuz biraz da içinde bulunduğumuz şekillendiren iklim krizi ve iklim kriziyle beraber tüketim üzerinden bakıldığında dünyayı tamamen şekillendirip cansız bir hale getirebilecek olan hareketlerin tamamına ilişkin olacak. Ya da bunlardan bazı örnekle haberlerle beraber sizlere ne olup bittiğini anlatmaya çalışacağım. Ama öncelikle bir hatırlatma yapalım. Neler oluyordu? Geçtiğimiz senenin Şubat aylarında çıkan haberler üzerinden içinde bulunduğumuz bu durumda hem makro ölçekte hem de mikro ölçekteki birçok bir canlının yok oluşuna tanıklık ettiğimize dair bilimsel veriler yayınlanmıştı. Bunlardan biri... Journal Conservation Letters adlı bilimsel dergide yayınlanmıştı ve insanların başta et için avcılık olmak üzere çeşitli sebeplerle gerçekleştirdiği eylemlerinden ötürü megafauna olarak tanımlanan büyük canlıların oranında büyük bir düşüş olduğu ortaya çıkmıştı. Araştırmada incelenen arılarında Afrika fili, dev Çin semenderi, balina köpek balığı ve çeşitli gorillerle gergedanların da bulunduğu 300'e yakın türün %70'inde popülasyon azalması ortaya çıktığı, 5'te 3'ünün ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu söylenmişti. Bir başka dergi, Biological Conservation dergisinde yayınlanan başka bir araştırmada da dünyanın birçok bölgesinde böcek aleminde yani fauna da muazzam bir azalma olduğu da aynı şekilde söylenenler arasındaydı. 73 araştırma temel alınarak hazırlanan bu meta analizde 25 ila 30 yılda böcek popülasyonunun yılda %2.3 oranında azaldığı ortaya çıkarken sadece 50 yıl içinde tüm böcek kitlesinin yarısının 100 yıl içerisinde de tamamının kalmayabileceği uyarısı yapılıyordu. Uzmanlar yeryüzündeki birçok canlının besin zincirindeki en temel gıdası olan böceklerin yok oluşunun Böcekle beslenen sayısız başka canlının yok oluşunda tetikleyerek ekosistemi hızla çöküşe sürükleyeceği uyarısı yapmaktaydı. Buna iki temel sebep gösteriliyor. Birinci sebep etansif endüstriyel tarım. Yani bütün o kimyasallar, suni gübre, sentetik böcek öldürücüler yani pestisitler, ot kıranlar, neonicotinoidler, fibrol denilen ilaçlar toprağı steril yani kısır hale getiriyor ve böceği öldürüyordu. Tabi bunları imal ederek satan fantastik kârlar elde edenler de siyasi karar alıcılarda türlü kamusal denetimden uzak tutanlar zenginler ve güçlü kimya şirketleriyle beraber zenginliklerine zenginlik katıyordu. İkinci sebep ise küresel iklim değişikliğiyle beraber ortaya çıkan küresel ısınma ya da ısıtma gerçeğiydi. Endüstriyel tarımın henüz girmediği dolayısıyla kimyasalların pek bulaşmadığı tropik bölgelerde dahi istikrarlı koşullara uyum sağlamış olan böcekler Değişim gösterme yeteneğinden hemen hiç sahip olmayarak havaları ve suları ısınınca bu duruma adapte olamıyorlar ve kitlesel yok oluşa doğru hızla ilerliyorlar deniliyordu. Geçtiğimiz sene bu de senede, geçtiğimiz seneden pek farkı olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle şu anda içinde bulunduğumuz günlerde gelen haberlere baktığımızda. Son günlerin en trajik haberlerinden bir tanesi Nature Climate Change adlı dergide yayınlandı. Burada yayınlanan bir haberle alakalıydı. Bilim insanları... İttim değişikliğinin de sembolik canlılarından bir tanesi olan kutup ayılarının ne zaman, nerede ve nasıl kaybolacağına dair analizlerini ilk kez tahmin boyutlarına vardırdılar. BBC Türkçe'nin internet sitesine anahtarayım efendim durumun nasıl olduğunu sizlere. Kanadalı uzmanlar diye yazıyor BBC Türkçe'nin internet sitesinde iklim değişikliğiyle mücadele için çok daha fazla çaba harcanmaması halinde bu yüzyılın sonuna kadar kutup ayılarının neslinin tükenebileceği uyarısını yapmışlar. Toronto Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmaya göre Kuzey Kutbu'nda deniz buzlarının hızla erimesi nedeniyle kutup ayılarının hayatta kalabilme güçlerinin sınırına gelindiği söylenmiş. Kutup ayıları kuzey buz denizindeki buz tabakaları üzerinde avladıkları foklarla besleniyorlar. Buz tabakalarının parçalanması nedeniyle hayvanların yiyecek bulmak ve yavrularını besleyebilmek için çok uzun mesafeler kat etmek zorunda kaldıkları söyleniyor. Ve yiyecek bulma şanslarının da daha düşük olduğu kıyılara inmek zorunda kaldıkları da ifade ediliyor. Uzmanlar yetişkin kutup ayılarının 255 güne kadar aç kalabileceklerini fakat yavrularının açlığa fazla dayanamayacaklarını dile getiriyor. Toronto Üniversitesi'nden Doktor Peter Morner kutup ayılarının küresel ısınmanın simgesi haline geldiğini de söyleyenlerden ve şu kelimelerle ifade etmiş durumu. Kutup ayıları şimdiden dünyanın tepesinde oturuyor. Buzlar erirse gidecek yerleri kalmayacak olanlar da onlar. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin kutup ayılarının neslinin tükenme tehlikesini açık hayvanlar olarak sınıflandırdığı da verilen bilgiler arasında ve bu tehditin ana nedeni olarak da Küresel iklim krizi olduğu vurgulanıyor. Sonuçların Nature Climate Change adlı dergide yayınlanan bu araştırma kapsamında kutup ayılarının enerji kullanımıyla ilgili modellemeler yapılarak hayvanların dayanıklılık sınırları incelenmiş. Polar Bears International'dan Dr. Stephen Armstrong, BBC'ye Anne kutup ayıları yavrularını buzların erime mevsimine kadar emzirecek kadar yağ depolayamayacak. Yiyecek olmadan hiçbirimiz uzun süre ayakta kalamayız. Bu tüm canlı türleri için biyolojik bir gerçekliktir ifadelerini kullanmış. Kuzey Buz Denizindeki farklı kesimlerde Kutup ayılarının hayatta kalabilme eşiklerini hesaplayan araştırmacılar bazı bölgelerde bu eşiklerin şimdiden aşılmış olabileceği uyarısını yapıyor. Doktor Armstrong, Kutup ayılarının nesne yönelik tehditin bu kadar yakın olması gelecekte karşılaşacağımız en büyük tehlike için bize bir uyarı niteliğinde. Kötü bir gidişat var ama birlikte hareket edebilirsek hala kutup ayılarını kurtarabiliriz. Bunu başarabilirsek bizler dahil bundan yeryüzündeki tüm canlılar fayda sağlayacak demiş. Araştırmaya göre sera etkisi yapan gazların emisyonlarının yüksek olduğu bir senaryoda 2100'e kadar birkaç yıl dışında tüm kutup ayı sürüleri yok olacakmış. Araştırmada karbon emisyonlarının orta, derecesi, orta derecede azaltılması hedeflerinin tutturulması halinde bile Bazı bölgelerde kutu bayısının kalmayacağına işaret ediliyormuş. Benzer bir durum deniz canlıları içinde geçerli. Bu sefer yeşil Gazete sitesinden aktarıyorum. Başlık deniz canlılarının satıldığı marketlerin popüler ürünleri yok olma tehlikesi altında. Yapılan bir araştırma marketlerde büyük rağbet gösteren turuncu imparator balığı, ahtapot, pembe kulak gibi türlerin nüfuslarında büyük bir azalış yaşandığını ortaya çıkarmış. İncelenen türlerin %82'si ise sürdürülebilir avlanma sınırının altındaymış. fizik.com sitesinde yer alan makaleye göre türünün ilk örneği olan bu çalışmada araştırmacılar dünya çapında 1300'den fazla balık ve omurgasızın popülasyonlarını incelemişler. British Columbia Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren etrafımızdaki deniz inisiyatifinin yöneticisi ve aynı zamanda çalışmanın baş yazarlarından olan Maria Palomares bu sömürlen deniz balıklarının ve omurgasızlığının Dünyadaki tüm kıyı alanlarındaki popülasyon biyokütlesindeki uzun vadeli trendleri takip eden ilk küresel çalışma diyerek de çalışmanın öneminden bahsetmiş. Büyük türlerin popülasyonlarında son 60 yılda nasıl bir performans gösterdiğini incelediklerini söyleyen Palmores, bu türlerin çoğunun biyokütlelerin avlanmada sürekli sağlayacak seviyenin oldukça altında olduğunu belirtiyormuş. Araştırmaya göre türlerinin %82'si, Bu sınırın altında yer alıyormuş. Çünkü sürekli avlandıkları için nüfus sayıları arttıracak zamana sahip olamıyorlarmış. Türlerin %8'inin biyokitleleri ise tehlikeli derecede azalmış durumda olduğu ifade edilenler arasında. Popülasyonlarındaki en büyük düşüş ise Hint Okyanusu'nun ılıman ve kutup bölgeleriyle Atlantik Okyanusu'nun güney kutup bölgesinde yaşanıyormuş. Buralardaki nüfuslarda, buralardaki canlıların nüfuslarında 1950'den bu yana %50'nin üzerinde düşüş gözlemlenmiş. Dünyanın çoğunda balık ve omurgasızlarda azalma eğilimi gösterirken bunun bir istisnası ise nüfus biyokütlerinin kutup ve kutup halkalı bölgelerindeki yaşayan %800 ılıman bölgelerde yaşayanlarda %150 artışın gözlemlendiği Pasifik Kuzey Pasifik Okyanusuymuş. Çalışmanın yazarlarından ve aynı zamanda Geomar'da çalışan kıdemli bilim insanı Rainer Frosse'ye göre artan sıcaklıklar bu bölgedeki birçok türün nüfusunun artmasına ve diğer bölgelerden buraya göç yaşanmasına sebep oluyormuş. Araştırmacılar istisnalara rağmen çalışmaların son 60 yıl içindeki deniz canlılarının neslinin büyük tehlikeye girdiğinin göstergesi olduğunu da söylüyorlarmış. Yazarlar avlanma sınırlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini Ve etkili balıkçılık yöntemlerinin bir an önce kullanılmaya başlanması gerektiğini söylüyorlarmış. Yeşil Gazete'nin yazarlarından Sedat Gündoğdu da Yeşil Köşe isimliği yazı dizisinde bu konuyu ele almış. Ve Gittikçe Tükeniyoruz başlıklı bir yazıyı kaleme almış. Uluslararası Doğan'ın Korunması Birliği tarafından yayınlanan kırmızı listeye göre dünya üzerindeki türlerin %30 ile %53'ünün nesli tükenmek üzere olduğu belirtilen bu yazıda bunun en büyük Yani bu durumun en büyük nedeninin insan faaliyetleri olduğu dile getiriliyor. Bu hafta sonu bir plan yapın demiş Sedat Gündoğdu ve en yakınızdaki doğal ortamı ziyaret edin. Gördüğünüz bitkileri koklayın, böceklerin fotoğraflarını çekin ve bulduğunuz bütün ağaçlara sarılın. Hatta yapabiliyorsanız bir gece de konaklayarak doğanın hala hayatta olan sahiplerini sesine dinleyin. Bunu yapın çünkü önümüzdeki 50 yıl içinde göreceğiniz, koklayacağınız, fotoğrafını çekeceğiniz, dinleyeceğiniz ve hatta sarılacağınız canlıların üçte biri yok olacak. Çünkü önceliklerinden farklı olarak bu yok oluşun nedeni bir canlı yani insan ve sonuna hiç olmadığı kadar yaklaşmış olan bu insanların yarattıkları durum diyor Sedat Gündoğdu yazısında. 9 Temmuz 2020 tarihinde Uluslararası Doğa Korunması Birliği tarafından yayınlanan bir güncellemeye göre Madagaskar'daki tüm Lemur türlerinin neredeyse 3'te 1'i yani %31'lik bölümü kritik düzeyde tehlike altında statüsüne gelmiş durumdaymış. Bu da demek oluyor ki yok olmaları an meselesi. Aynı güncellemeye göre Afrika kıtasındaki primat türlerinin yarısından fazlasının da tehdit altında olduğu Kuzey Atlantik buzul balinası ve Avrupa hamsterının da artık kritik düzeyde tehlike altında olduğu belirtiliyormuş. Kırmızı listeye göre bilinen ve bugüne kadar 120 120.000'le yakın türün değerlendirildiği bu çalışma canlı sayısının şimdi 120.372 tür sayısına kadar erişmiş durumdaymış. Değerlendirilen bu türlerin 32.441'i nesli tükenme tehdidi altındaymış. Yaklaşık %30'u bu. Bu ciddi bir oran diyor Sedat Gündoğdu. Bir başka ciddi oran ise primat popülasyonlarında görülüyormuş. Afrika'daki tüm primatların %53'ü artık yok olma tehlikesindeymiş. Örneğin primatlar içerisinde yer alan kırmızı kolabus grubunun tamamı ki bu da 17 tür demekmiş, yok olma tehdidi altında bulunuyormuş. Muhtemelen önümüzdeki 50 yıl içerisindeki şartlar böyle devam ettiği müddetçe de yok olacaklar. Benzer bir durum Yubalanea Glacais yani Kuzey Atlantik Buzul Balinası için de geçerli. Eldeki sınırlı verilere göre şimdilerdeki toplam sayıları 250'den az olan bu, bu türün 100 yıl kadar yaşayabildiği, boyunun 18,5 metreye geçebildiği ve ağırlığının 105 tonu geçebildiği biliniyor. Bu devasa canlıların ilk çiftleşme olgunluğuna erişmesi ise onlarca yılı alabiliyormuş. İşte bu durumda da nesillerinin kırılgan olmasına neden oluyor. Tüm bu türlerin nesillerinin tehlike altında hatta yok olma seviyesine gerilemesinin tek nedeninin insan faaliyetleri olduğunu söylüyor Sedat Gündoğdu Ormansızlaşma, yaban hayat avcılığı, plastik kirliliği, gemi trafiği ve iklim krizi bu insani faaliyetlerden bazıları Tüm bu faaliyetleri bir araya getirdiğimizde ise ortaya çıkan şey 6. büyük yok oluşun ta kendisi Artık içerisinde olduğumuz bu yok oluş süreci geri dönüşü olmayan bir dönemeçte işte. Acil atılması gereken adımlar atılmazsa kısa süre içerisinde şiddetini daha da arttıracak Deniz biyolu Sedat Gündoğdu Yeşil Gazete'de yazdığı yazısında bu tehditlerin hep dünyanın uzak ucunda gerçekleşmediğini ifade ediyor. Yine aynı listede Türkiye'de mevcutmuş. Türkiye'de şimdiye kadar 4 adet hayvan türünün nesli tükenmiş durumda. Toplam 123 hayvan, 130 da bitki türünün türü tehlike altındaymış. Toplam incelenen tür sayısının yaklaşık %10 olduğu söyleniyor. Burada da bu değerlendirmenin eldeki verilere göre yapıldığını hatırlatmakta fayda olduğunu söylüyor Gündoğdu. Kimi türlere ait veriler çok eski olduğu için güncel durumları bilenler, şu anda bilinenlerden çok daha kötü olabilirmiş. Özellikle inşaat faaliyetleri ve kirlilik baskısı bu sayıların daha da yüksek olabileceğini akıllara getiriyor. Durumun tam olarak anlaşılabilmesi için izleme programlarının uluslararası standartlarda şirketçi ve projeci akademisyenler tarafından değil bilimsel etik ve ahlak kaygısı taşıyan ve derdi para kazanmak olmayan işin ehilleri tarafından yapılması gerekiyor diye de çözümün İlk aşamasında neler gerektiğini dile getirmiş yeşilgazete.org sesinde deniz biyoloğu Sedat Gündoğdu. Programın geri kalan kısmında da Sedat Gündoğdu'nun çağrısına yani sesleri dinleyin, toprağa görün ve ağaçlara sarılın çağrısına itaben bu konuyla alakalı olarak yapılmış olan müzik parçalarına sizler için yer vermek istedik efendim. Ee, i̇ki parça var elimizde. Country müzik yapımcısı, müzisyen Country Mac Joe ile birlikte Amerikalı ses ekoloğu ve müzisyen Bernie Krause'nin hazırladıkları iki parça bu. Natural Imperfection albümünden ilk parçanın ismi Ice escape, escape This. İkinci parçanın ismi ise Keakatan Variations Önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim.